Hocam, eşiyle 16 sene evli kalmış takipçimiz. Bir buçuk yıl önce resmi nikah olan mahkemede Hakime Hanım huzurunda ben boşanmak istemiyorum dediği halde eşi boşanmak istemiş. Ve boşanma işlemi resmi olarak gerçekleşmiş. Fakat hiçbir şekilde dini nikahta bir boşanma söz konusu olmamış. Ne üç talak verilmiş, ne boş ol denmiş, hiçbir şey yok. Ve... Boşandığı eşi 4-5 gün önce ben biriyle evlendim demiş. Bu nikah ne kadar meşrudur diye sorar izleyicimiz. Ağzıbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu aleyhi Şimdi geçinlemeyen eşler mahkemeye müracaat ettiği zaman eğer mahkeme e, onları boşarsa dinen de e, bir talak boşanmış olur. Şimdi e, Fukan Bey, bizim memleketimizde nikahı işte resmi nikah, dini nikah diye iki ayrı dolu. Böyle bir ayrım yok. Bu bizim örfümüzde halkımızın ayırdığı bir e, taksimdir. Nikah, şartlarına uygun yapıldığı zaman o nikah dinen geçerlidir. İster belediyede kıyılsın, ister muhtarlıkta kıyılsın, ister müslükte kıyılsın. Yani aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadınla bir erkek evlenmek istediklerini, yani icap kabul diye ifade edilen fıkı kitaplarında irade beyanı ortaya koyarlar. E, i̇ki tane de tanık varsa, e, işte Şafii mezhebinde e, kızın ana babası da e, izin Razısa. vermiş ise, razı ise, bu nikah nerede kıyılırsa kıyılırsa dinen geçerli bir nikahtır. Evet. Şimdi e, İslam'a göre, e, ayet ve hadislere göre, prensip olarak boşama yetkisi erkeğe verilmiştir. Erkek tek taraflı, yani sözleşme, yani evlenmek bir sözleşmedir. Medeni bir akittir. Bu akit, bu sözleşme, erkek taraftan tek taraflı irade beyanıyla sonlandırabilir. Yani erkek mahkemeye gitmeden de hanımını boşa, boşayabilir. Kadın boşayabilir mi? Eğer evlenirken kadın da boşama yetkisi aldıysa veya daha sonra eşi ona boşama yetkisi vermiş ise buna tefhiz talak, yani boşama yetkisinin devri denir. Evet. O takdirde kadın da tek taraflı irade beyanıyla bu evlenme akdini sonlandırabilir. Veyahut da kadına boşama yetkisi verilmemiş ise, o takdirde kadın da boşanmak istiyor, erkek boşanmıyorsa... Evet hul'u dediğimiz, muhala'a denen bir yöntem var. Bu ayetlerde de geçiyor. Yani kadın der ki sana aldığım mehri iade edeyim veya sana bir otomobil alayım veya işte şu kadar meblağ bir bedel vereyim, beni boş eder. O da peki der, boşarsa bu şekilde boşama mümkün. Şimdi günümüzde evlenenler biliyorsunuz resmiyete kaydediliyor. O belediye veya muhtarlıkta veya da yurt dışı misyon şefliklerinde veya gemilerde kıyılan ve nüfusu da işlenen o evliliğin sonlandırılması için e, mahkemenin karar vermesi gerekiyor. Yani erkek veya kadın ikisinden birisi veya her ikisi mahkemeye müracaat ettiklerinde mahkeme e, boşamaya karar verirse o dinen de yani erkek ben boşadım demese bile e, dinen o kadın boşanmış olur. Hem resmen hem dinen boşanmış olur. Dolayısıyla boşanan erkek bir başka kadınla evlenebilir. Kadın da iddet bekledikten sonra bir başka erkekle evlenebilir. Sorduğumuz soruda bu kadınla erkeğin arasındaki evlilik mahkeme kararıyla sonlanmıştır. Dinende bir talakı bayın dediğimiz bir boşama gerçekleşmiştir. Erkek evlenebilir. Herhangi bir sakınca yok. Ee, hocam bu nikahlarda önemli olan sanırım resmiyet ve aleniyet. Ee, bu şartlar sağlandığı Şimdi şey... aleniyet. Şimdi e, şöyle söyleyelim. E, tabii evlilik, yani Cenab-ı Hak evlenmeyi ve evlendirmeyi emir diyor. Evlenin ve evlendirin diyor. Yani evlenin evlenecek e, çağdaki veya bekar olan erkeklere, evlendirin de velilere hitaptır. Ee, şimdi e, kimin kiminle evlenebileceği dinen caiz oldu. Mesela kişi kız kardeşiyle evlenemez veya evet. kız kardeşinin kızıyla yeğeniyle evlenemez gibi. Böyle bir engel, evlenme engeli olmadığı sürece kadınla erkek, yani kendilerine nikah düşen kadın, kadın ve erkek bir e, karşılıklı kar koca olmayı kabul edecekler. Buna dair iki tane de şahit olacak. Evet. Bu iki şahitten maksat aleniyettir. Yani bu işi gizli kapaklı yapmamadır. Peygamberimiz onun için mesela nikahları camilerde kıyın, nikah kıyarken evli, düğün yaparken def çalın, davul çalın diyor. Yani halkı duymak için Şafii mezhebinde de evlenecek kadının, kızın ana babasının izni şartı var. Maliki mezhebinde nikah aktinde iki şahit yani iki tanık şartı yok. İlan şartı var. Yani iki kişi evlenmek istiyorsa diyecek ki ey köylüler, ey mahalleler işte ey akrabalarımız biz, biz, evlendik. biz evlendik diyecekler. Şimdi bugün medeni kanunda da hem askı var yani resmini yakınca askılıyor hem de belediye başkanı veya görevlendirdiği birisi evet. tam da İslam istediği şekilde şahitlerin huzurunda irade beyanlarını alıyor. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Eş olarak kabul ediyor musunuz? diye soruyor. Onlara da evet deyince şahitlerin üzerine nikah kıyılmış oluyor. Burada sizin sormak istediğinizi ben anladım. Şimdi gizli kapakla nikah yapılıyor. Şimdi dedim ki A fakültesinde, üniversitesinde işte filan şehirden bir delikanlı ile filan şehirden bir kızımız işte birbirlerini seviyorlar. Ailelerine haber vermeden İki tane de okul arkadaşlarını alıyorlar e, ve nikah kıydırıyorlar. Şimdi e, oturdukları apartmanda kimsenin haberi yok. Mahallede kimsenin haberi yok. Ailelerin de haberi yok. Oğlanın, kızın, ailelerin haberi yok. Böyle nikah olmaz. Bu evlilik ciddi bir iştir. En büyük sıkıntıyı kızlarımız çekiyor. Bir garantisi yok. Erkek işte belli müddet sonra ben seni boşadım diyor. Zaten kimsenin haberi yoktu. Biz bu tür evliliklerden kızlarımızın çok muzdarip olduğunu, hatta intihara kalkıştıklarını, ailelerden koptuğunu duyuyoruz. Böyle yapmışız. Böyle yapmak doğru bir şey değil. Yani bir kız gönlünü kaptırmış olabilir, erkek de kaptırmış olabilir. Bu insani bir şeydir. Yani niye onu sevdin? Diyemezsiniz. Ha ne yapacak? Delikanlı açıkça kızı babasından isteyecek, ailesinden isteyecek. Yani Zina haram. Zina yapmayacaklar. Yani evet. birbirlerini sevince flört de etmeyecekler. Hani şimdi çağımızda flört var ya geziyor, tozuyor, sinemaya gidiyor. Arabayla geziyor. Kimsenin olmadığı yerlerde geziyor. Hatta bir evde kalıyorlar. Hatta duyduğumuz kar koca olmadan önce kar Yani evlenmeden karkoca oluyorlar. Cinsel ilişkide bulunuyorlar filan. Yani bunların hiçbirisi İslam'a, imanımıza, efendim Kur'an'a Hz. Peygamber'in sünnetine ve Kur'an ahlakına uygun olmayan şeylerdir. Yani bir insan, bir erkek, bir kızı sevebilir. Tersi de söz konusu. Bir kızımız, bir erkeği sevebilir. Burada bazen anne babalar aksilik ediyor. Yani kızına diyor ki seni tövbe o aileye vermem. Bu da doğru değil. Yani kızı istiyorsa yani eğer hani Çok Müslümansa, yoksa? tabii. Bazen işte damat Avukat olsun, hakim olsun, savcı olsun, zengin olsun, malı olsun, yatı olsun, katı olsun, bilmem ne. Bunlar rızkı veren Allah'tır. Yani siz evlenin, onlar fakirse yani bekarlara evlendirin, onlar fakirse Allah onları fazla kerimle zengin ederler diyordu. Ben de evlendiğimde fakirdim. Hiçbir şeyim yoktu. Şimdi zenginim yani nice insan yani Türkiye'nin en zengin ailesi zamanında bakkallık yapıyormuştu. Fakirmişti. Evet. Şimdi dünya çapında zengin bir insan. Yani insan çalışırsa Allah çalıştığının karşılığını verir. Hani perimerimiz evlilik hayatında hani bir kadın yani erkeğin bir kadını seçme bir kızı seçmesinden dört tane kriter koymuş, ölçü koymuş. Bir, bir insan bir kadına niye evlenir? İşte soylu bir ailenin kızıdır. Efendim zengin bir ailenin kızıdır efendim işte e, güzelliği olan birisidir gibi böyle kriterler var. Peygamberimiz diyor ki siz bunların hani güzelliği olan bir kızdır. Yani soylu bir ailenin kızıdır, zengin bir ailenin kızıdır, fiziken bir, güzel bir kızdır veya dindar bir kızdır. Siz dindar olanı seçin diyor. Bunu kızlar açısından da işte erkeğin e, ailesi zengindir, işte önemli bir ailenin oğludur yakışıklıdır. ondan sonra dindardır. Perememiz dindar olanı seçin diyor. Önemli Anadolu'da diyorlar ki önemli olan yüz güzelliği değil. Güzel ve yakışıklı olma değil, ahlakının güzel olmasıdır. Onun evet. için bir de İslam'u konuda küfü diye bir şey var. Küfü denklik demektir. Aslında insan insanların hepsi birbirine denktir de. Şimdi şöyle düşünün. Çok zengin bir ailenin kızıyla fakir bir ailenin erkeğini evlendirdiğiniz zaman eğer Kızın ailesi, kızın anabası, babası o erkeğe ekonomik destek vereceklerse problem yok. Vermeyeceklerse yani böyle aşkla, gönül bağıyla o evlilik uzun süre sürmez. Evet. Niye? Çünkü kız alışmıştır. Ee, Standartları var. E, efendim tabii işte yediği, içtiği, giyindiği, kuşandığı vesairesi. Onun için herkes kuş, Anadolu'da çok güzel atasözlerimiz var. Kuş dengi dengine uçar. Diyorlar. Yani kuşla kartal bir arada uçmaz ya. Yani. Evet.